Aynı zamanda yılın, 2015 yılının ilk günü İlk programımızı e, yapıyoruz. Ekonomi ekolojiye nasip oldu Açık Radyo'nun bir e, Ocak günü program e, yapanlarından biri olmak. Bir de tam kadroyuz uzun evet. süredir. İlk defa mı uzun süredir Ve mi? Evet bir ilk e, yaşanıyor şu anda. E, ekonomi... Yeni yıla böyle girelim dedik böyle geçsin. <gülüyor> Umarım böyle evet, geçer. böyle geçsin. E, ekonomi ekoloji programının e, dört programcısı ilk defa bir arada e, olabildik hep e, programı. Farklı şekillerde üstleniyoruz ama ilk defa dört kişi bir arada olabildik. Bu da yılın ilk gününe yine nasip oldu. Stüdyoda inanılmaz bir sinerji var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçen hafta yılın ilk programı için Twitter'da bir hashtag açtık. Yılın Çevre Olayı diye aşağı yukarı bir hafta civarında... Ee, insanlar e, hangi olayın e, yani kendileri, açısın, kendileri açılarından önemsedikleri bir e, veya birkaç e, çevre olayını e, bize yazdılar. Hem kendi hesaplarımızdan hem de açık radyo hesabından yaygınlaştırmaya çalıştık. Aşağı yukarı tabii e, bizim de aklımızdan geçenlerle örtüşüyor. E, şimdi bunları e, okuyacağız ve e, ardından da yıllık e, değerlendirmelerimize Ee, yani tabii e, genel manada birkaç olay çok ön plana çıkıyor ama onun dışında aslında e, son derece yüklü bir e, çevre, kent ve bunlarla ilişkili e, yargı kararları meselesi 2014 e, yılında e, gündemi çok meşgul etmiş medyayı, medyada epeyce yer almış bunlardan e, vaktimiz elverdiğince. Ee, bahsedeceğiz. Ee, i̇stersen Barış İsan birkaç tane e, okumaya başla. E, Twitter'da bize gelen, e, hashtag'e gelen e, yılın önemli olayı evet. e, dinleyicilerimiz tarafından nelermiş? Evet. Değişik hem yerel hem ulusal hem küresel e, düzeyde farklı örnekler var. E, Ezgi Edine'de Kıymet teyzenin parkın imar açılmasını engellemesi benim için yılın Önemli çevre olayı demiş. Ben düşünürken bu gelmemişti hakkıma. Çok hakikaten daha evet. yani evet. okuyunca çok önemli bir olayda evet. geçelim. Bununla bağlantılı e, Angara'nın bayları rumuzlu bir e, Twitter hesabından. Küresel ölçekte e, iklim müzakereleri değil politik ve yerel hareketlerin derdi deva olmadığı performansıydı. Bu da yine e, Kıymet teyzenin işte kendi e, hareketiyle bağlantılı yerel hareketlerin e, çıkışı bakımından önemli bir şey. E, tespit Aysun Kendirli benim için yılın çevre olayı Avrupa güneş su enerjilerine dönerken Türkiye'nin nükleer yatırımıdır, zeytin ağaçlarının yıkamıdır demiş. Genelde de yerde yirce çok o, geldi o, evet. Bir tane geldi evet. E, nükleer santral ilgili var nazendeler kullanıcı kullanacağıyla e, yılın çevre olayı nükleer santralin JEST olsun diye e, onaylanan çetrapordur demiş. Evet. Mersin aküyü yapmak istenen. Önemli, bir önemli. de Trakya'da yılı çevrenin olayı var. Daha özelleştirilmiş bir olay. <gülüyor> İsmail Metin yazmış. Sakin şehir bize etrafında dolaşan çimento fabrikası tehdididir hmm. Yılın çevre olayı. Evet. Erhan Demir Demirdizen yazmış. Bence yılın çevre olayı 3. köprü bağlantı yolları için kesilen ağaçlar nedeniyle orman bütünlüğünün geri dönüşü zor şekilde bozulmasıdır demiş. Ki yine 2014 yılında 3. köprü, 3. havalimanı Iı, meselelerini ve burada ıı, yaşanan ıı, ekolojik ıı, katliamı ıı, epeyce ıı, gündemde olduğunu gördük ıı, geçen yıl boyunca. Ee, bir tane daha ha, tabii. şey olarak Ali Kurdun mesajı var. Bana göre 3. köprü için kesilen milyonlarca ağaç ve burada yaşamı yer, yaşam yerleri alt üst olan yaban domuzlarının boğaza atlaması. Aynen öyle. Bu yani, da çok önemli gelmişti. bir olay ki yine yakın zamanda birkaç ay önce... Ee, bebek sahiline yine bir e, yaban domuzunun çıktığı Ve bir e, üç tane arabanın e, çarptıktan sonra kendi can havliyle bir yalının bahçesine attığını Yine e, üzülerek Görmüştük e, Gördük, izledik şure Uslu Tekin açık radyoya atmış e, mesajını yırca zeytin ağaçları kesimi ve köylülere yapılanlar Yılın çevre olayı evet. devletmiş Orada tabii e, yani çevre olayı olmasının tabii yanı sıra Orada çok ciddi bir ekonomik, sosyolojik, e, toplumsal bir boyutu var. Yani orada insanlar ağaçların kesilmesine mi üzülsünler? Köylülerin e, özel güvenlik şirketi tarafından tartaklanmasına, yerlerde sürüklenmesine mi üzülsünler? Tarım arazisine termik santral Tad, yapılmasına mı Evet, aynı. aynı şekilde. Sonra... Ağaçları kestikten sonra siz bu ağaçların başında nöbet bekleyin diye yani neredeyse köylüleri neredeyse değil kesinlikle öyle küçümseyici tavırlar almalar sonra tekrardan oraya zeytin ağacı dikmeye çalışmalar falan bunlar gerçekten yani olay çok yönlü çok boyutlu olduğu için insanların hem vicdanını E, ...yaraladı... E, ...hem de çok ciddi bir öfke ve isyan... E, ...yarattı tabii bu burada köylülerin... ...başına gelen. Ama artık çevre olayları... ...giderek yani hep diyoruz ya çevre sadece şey değil... ...çok farklı boyutları olan yani... ...sağlık, ekonomi, tarım... ...madencilik, insan hakları... Yani ...hepsiyle beraber bunların... ...artık anılıyor olaylar. Tek başına... ...bir çevre olayı demek yetmiyor. Yırcan'ın yani. yani. evet. trajik çok doğru. boyutlarından... ...bir tanesi de... E, chat raporuna olumlu karar veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bakanın bizzat çıkıp da şirketi suçlayıcı açıklamalar yapması Ee, bu da çok trajik bir şeydi. Hangisine yanalım biz bu yırcı olayında şaşırdık hakikaten. Öyle, evet, yani evet. trajedisi ağır basan bir trajik komediydi hakikaten yırcı olayı. Yani başından beri. Evet. Pelin ve... de dediği gibi 6600, yani tespit evet. edilen 6666 evet, ağaç rakamda. kesildikten sonra biliyorsunuz yani 7 milyonlara. Köylere zimmetlere. Yani. <gülüyor> evet. zimmetlendi. Oturup yani. ağlamamız gereken bir olay. Aynen öyle. Bir tane daha mesaj var. Haymatla 62 koye edersin rumuzuyla. Üçüncü köprü inşası sadece 2014'ün değil, etkisiyle bütün coğrafyayı değiştirecek ve gelecek 10 yılların çevre olayı demiş. Çok doğru. Ee, Goran Ufuk'tan, e, yani tabii daha e, hem genellemiş hem e, özel bir mesaj atmış. E, yılın çevre olayı her yerin şantiyeye dönüştürülmesi. Diyor ki gerçekten katılmamak mümkün değil. E, Saros Körfezi'ndeki koyların belediyeler aracılığıyla özel işletmelere devredilmesi. E, diyor ki aslında... Sadece Saroz değil, dünyaca ünlü e, güneydeki, Dalyan'daki e, işte başka yine turistik bölgelerdeki e, pek çok e, plaj e, özel şirketlere devredildi. E, Koyların imarı açılması da söz konusu. Koyların mi? imarı açılması yine aynı şekilde bu da e, yani tabii bu üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, zeytinlikler, e, nükleere, e, ÇED onayı gibi tabii devasa projelerden. Bu bu kadar daha yöresel bazı şeyleri konuşamaz duruma geldik. Yani evet. bir türlü sıra gelmiyordu onları konuşmaya. Evet. Çünkü dev projeler gündemimizi o kadar çok meşgul ettik ki 2014'te. Bir tane daha var İzmir'den. Çöplük yapılacak Menderes için bir mesaj. İzmir'in suyunu içtiği barajın kıyısı çöplük olacak. Menderes'de bir Menderes nehri kirlenecek. Yeni yıl geliyor TC Arzu. Hmm. ...yazmış mesajı... Evet. Media 8 rumuzlu bir kullanıcıdan... ...işte demin Pelin'in de dediği hmm. gibi... ...daha e, genel e, Serkan'ın da dediği gibi... ...işte artık çevre meselelerinin... ...her şeyi içeren e, bir hale gelmesiyle ilgili... maden faciaları, iş kazaları... ...kesilen zeytinlikler ve daha fazlası... ...hepsinin ortak noktası insanın insana tahakkümü... ...ve sonrasında da insanın doğaya tahakkümü... E, ...şekli mesaj var... ...evet... Evet. Ya burada tabii hepsinin konuşulmasında şu fayda var. Yani Yirci'yi konuşuruz ama oradaki yani belli bir dönüm arazi ve belli bir köylüleri etkileyecek. Bütün bir coğrafyayı, bütün insanlığı etkileyecek bir şey değil ama Akuyu ile eee öyle değil. Bütün bir coğrafyayı etkileyecek, bütün bir insanlığı onlarca yıl, belki yüzlerce yıl etkileyecek bir çevre felaketi riski de var. Şimdi hepsini de konuşmak gerekiyor. Orada yani bunların hepsini konuşmak ortaya bize bir resim çıkarıyor aslında. Nasıl bir e, çevreye bakış açısı, çevre politikası, çevre zihniyeti olduğunu e, bize çok iyi göstergesi. Yani kentteki bu inşaatlardan bahsediyoruz. Hakikaten yani, okuduğum makalelerde İstanbul'un daha da e, şantiyeyi uzun süre şantiye pozisyonunun devam edeceğini söylüyor. Biz bunları buradan bağıra bağıra bu yılın çevre olayı... E, hepsini okumamız lazım hepsini her hafta yeniden konuşmamız lazım evet, aslında bu hashtag'i belki devam ettirebiliriz de daha Hı. sonrasında belki e, aylık bazda yapabiliriz yani ayın çevre olayı diye belki e, aslında bunu e, sürdürmek devam ettirmek de e, lazım yani Hı. hangi olaylar ön planda çıkıyor hangileri daha zihinde e, kalıyor onları e, ölçmek açısından da önemli kesinlikle umut verici olan tabii burada e, çevre Sözü edildiğinde benim için mesela böyle bir... Ben bir irkilirim her zaman. Çünkü hep böyle bir dış sallıyoruz e, e, tabii, gibi gelir o evet, üzerine insanı ama... İnsanı içine katmıyoruz gibi oluyor. Çünkü aslında hep ha, derdi yani ekoloji demediyiz ilgili ama, aslında. Evet. Ama işte e, bu gelen cevaplardan görüldüğü kadarıyla... ...en azından <gülüyor> öyle bir sürecin e, başlandığı gözüküyor. yani e, Tahribat o kadar büyük olunca evet. şey o kadar yani farkındalık ve... Çevre değil çevir. aslında. Bizim de dahil olduğumuz bir şeyden bahsediyoruz. Evet. evet. Bir mesaj daha var. Ee, belki bunu... E, Bizden sonra temacıların, temacıların diyoruz yani artık <gülüyor> onu <gülüyor> sevgili Yeşil Dalga programı, dalga programı, programı. gündeme getirecektir. Bizim çok geçişken evet. iki programız zaten biz. Onlar, Onlar bize konuk oluyor. Bizim, bizden onlara konuk Mutlaka oluyor. Mutlaka bahsedecektir. Evet. Ezgi Aktaş'ın e, değindiği bir nokta var. Konya'nın Karaman ilçesinde, Akşehir, Akçaşehir beldesinde bir limit ocağı planlanıyor ve kurulacak termik santral 5947 hektarlık bir alana. Bunda da Tema Vakfı ve Karaman Çevre Günleri Hareketi e, geçtiğimiz hafta 25 Aralık Perşembe günü e, bir panel düzenlemiş. Kömür mü ömür mü adlı altında. <gülüyor> e, bu da yılın çevre olaylarından, yılın sonunda denk gelen çevre olaylarından biri. Evet. Peki aslında e, ben mesela bir tane seçemiyorum içlerinden. ilk üç dendiğinde de yine e, dışarıda. E, kalıyor bir takım. Ben e... seçiyorum ama kimse söylememiş, kimse <gülüyor> yazmamış. <gülüyor> biraz ama sen şey yapacaktın. E... Kendi e... ipucu verip ya da ne biliyorum. Tabi tabi. Evet, e... Biraz ipucu e... ver. Zaten herhalde programın sonunda kendi enimizi falan seçeriz ama ben şimdiden <gülüyor> söyleyeyim yani kimse yazmamış bunu. Ben e... hakikaten ya yani on yıldır radikalde bir çeviri haberleri yazıyorum, ilgileniyorum. E Aksaray'a getireceğim. Aksaray'da Aksaray'da bir toplumsal bir olay. Yani hem hukuki boyutu var, hem çevre boyutu var. Bence inanılmaz bir olay yani. Bu Aksaray Son... un kapanından sonraki şey. <gülüyor> <gülüyor> un kapının arkasında bir tane evkarcı vardı. <gülüyor> oradakilerden <gülüyor> Ee, inanılmaz bir hukuk tanımazlık var her şeyden önce. Yani bir Atatürk mirası, bir sosyolojik boyutu da var. Yani Atatürk'ün şartlı mirası var orada. Ee, ya anayasaya da aykırı. Anayasanın 169. maddesi şunu söylüyor yani devlet ormanları ya orası devlete de ait bir ormanda. Hiçbir şekilde devredilemez. Bir yatırma açılamaz. Hiçbir şey yapılamaz. O ağaçları mı konuşacağız orada? Hukuku yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir sözü var yani gücü yetiyorlarsa gelip yıksınlar. Benim ...her andığımda bu sözü tüylerim evet. diken diken diyor. Tabii korkunç bir şey yani. Çünkü da, durdurma kararı var. Yani o evet, durdurma Haziran kararı... Evet, Güvenliğimiz Ankara. bir tek hukuk var, bir tek yargı var. Ne yapacağız arkadaşlar i̇şte yani? İşte bu çok önemli bir nokta. Ee, geçtiğimiz sene okuduğum bir kitap vardı. Ee, i̇şte insan Doğası'ndaki Şiddetle Olan İlişkisi üzerine yazılmış bir kitap. Ee, Steven Pinker'in kitabı. Ve oradaki temel tespitlerden bir tanesi belki de en önemlisi... Ee, ...toplumlarda şiddetin artışı veya azalışı adaletle doğrudan bağlantılı. Yani adalet algısı, adaletin yok olduğuna dair bir algı oluştuğu zaman... ...zaten insanlar adaleti kendi ellerine almak istiyorlar ve şiddet artıyor. Ve işte e, bence bizim toplumumuzun karşı karşıya olduğu en Doğru. büyük sorunlardan bir tanesi de... ...bu algının, adalet algısının giderek azalıyor olması. evet. Ve ben Platform24 için 12 aylık bir değerlendirme yaptım. İki bölüm halinde Platform24.org sitesinde yayınlandı. Tabii çok fazla çevre, kent ve yargı ile ilgili... E, haber olduğu için tabii bir kısmını elemek zorunda kaldım ve çok öne e, çıkanları e, derledim oradan da bakmak mümkün e, dikkatimi çeken e, çok fazla e, şeyden bir tanesi pek çok proje ile ilgili özellikle heslerle termik santrallerle ve tabii ki yine bu bahsettiğimiz büyük e, altyapı yapı projeleri ile ilgili e, alt mahkemeler bir karar veriyor. O e, kararı e, Baypas etmek için bir üst mahkemeye gidiliyor Bir üst mahkemeden e, Tekrar bozuluyor Danıştay'a gidiyor Danıştay durdurma veriyor Fakat hiçbir şekilde kararın uygulanmadığını e, Bütün hukuki süreçlerin e, Her anlamda yok sayıldığı e, Onlarca vaka var böyle Ve demin e, Serkan'ın bahsettiği de Aslında bunların Ne diyelim tırnak içinde babası e, bir durum Erdoğan diyor ki o, e, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada güçleri yetiyorsa yıksınlar yürütmeyi durdurdular bu binayı durduramayacaklar diyor ve e, o sırada Ankara 5. İdara Mahkemesi projelerin yani orada çünkü orası bir kompleks e, Aksaray'ın e, yapıldığı yerde başka bir takım e, irikli, ufaklı projeler de var bu itirazı e, karşı bunu söylüyor yani ülkenin en tepesindeki insan bu hukuksuzluğu Bu kadar açıkça ifade ettiği zaman daha alttaki iş dünyası, başka örgütler, başka kuruluşlar bunu örnek alarak demek ki bu hukuksuzluğun daha irli ufaklılarını ben de yapabilirim diye düşünüyor. Evet bir ara verelim. Aradan sonra 2014'teki çevre olaylarını konuşmaya devam edelim. More tears do we cry. And we have finally dried our eyes. And we're moving on up. Moving on up. Lord and mercy, we're moving on up. Moving on up. We're living proof and all's alert. That we're two from the good black. Evet, dinlediğimiz parça e, yeni yıla yine iyi e, düşüncelerle girme fikri kapsamında The Impressions'dan <gülüyor> We Are A Winner isimli parçayı dinledik. 1967 e, yılında ABC Paramount'tan çıkmıştı. E, Curtis Mayfield e, Mayfield e, prodüksiyonu ve e, Siyahların Hak Mücadelesi üstüne yazılmış bir parça. Yine e, bu çevre e, meselelerindeki hak mücadeleleriyle bir bağlantısı da olabilir evet, diye düşündük. Artık. Böyle biraz yükseltip ruh durumumuzu girelim dedik yeni yıla. yıl meselemize girmeden önce ben bir soru sormak istiyorum size arkadaşlar yani bir sabah da bir tweet attım <gülüyor> İnşallah giden gelini ara, aratmaz diye umutumuz elbette kaybetmiyoruz da e, umutlu musunuz şimdi gidiyor Nedir? ha yıl gidiyor yıl gidiyor <gülüyor> ben de biri yani, giden yıl aratacak şimdi yeni yıldaız yeni yılımız nasıl geçecek? yani üzerimdeki karamsarlığı atamıyorum bir türlü Her türlü olay için yani hukuktan bahsediyorsun hukuk için çevre için bir şekilde ben üzerimden atamıyorum o negatifliği yani parça tamam güzel de ama ne yapalım sırayla cevap mı verelim Yani ben aynı ruh halindeyim açıkçası bundan. Daha iyi bir şey görebileceğimizi pek daha sanmıyorum. Daha kötüsü olmasın bari bu En mu? azından daha kötüsü olsun. olmasın diyelim. Evet. Belki işte bu bahsettiğimiz hukuki süreçlerin biraz daha göz ardı edilmesi yerine göz önünde bulundurulmasını dileyelim. Ve yani Türkiye'nin her tarafından böyle dalga dalga yükselen bu çevre ve yaşam mücadelelerinin de bir bıkkınlık... E, yaratmaması ve e, birbirleriyle etkileşim içinde daha güçlenerek e, büyümesini ve devam etmesini e, dileyelim. E, yani mesela bu yılın e, son günlerinde gerçekleşen e, doğa ve kent mitingi o anlamda önemlidir. Belki işte valilik yasakladığı için katılım düşük kaldı ama Marmara'nın her yerinden Trakya'dan insanların İstanbul'a tek bir amaç için e, gelmiş olması Ee, çok önemli kaldı ki yani e, Karadeniz'den, e, Doğu'dan, Güneydoğu'dan, e, Türkiye'nin e, güneyinden e, başka yerlerde çevre mücadelesi verilenler de desteklerini onlara de bak, e, her gönderdiler. yani Bir grup Kadıköy'de. Tabii evet. yani insan sayısı az kaldı. Beş mi kişi mi? Ee, ya, katılmış yaklaşık? O civarlar sanıyorum ama yani bunlar e, bu tür mücadelelerin ortaklaşması e, açısından önemli görüyorum ben. ...istersen böyle devam edelim... edelim ...yani tamam, 2015'e dair... ...umudumuz var mı yok mu? <gülüyor> ya Ben de aslında Serkan senin dediğin şeylere... ...katılıyorum yani bu gibi şeylerle... ...özellikle gündelik çalışma hayatımız içinde... ...gündelik tempomuz içinde... ...sürekli karşı karşıya gelince insan... ...hakikaten karamsarlığa düşüyor ama... ...bir süredir... ...biraz belki de onunla... ...bir mücadele etme aracı olarak... ...böyle daha geniş bir perspektif... ...tutmaya çalışıyorum ben işte ya bu gibi şeyler aslında hani böyle mücadele ediyorsunuz kazanıyorsunuz hop bitti olmuyor sürekli bir mücadele sürekli bir gidiş geliş işte geçenlerde geçenlerde birkaç sene oldu tekrar ama Charles Dickens'in bu zor zamanlar kitabını okumuştum oradaki işçi E, sınıfının işte 19. yüzyılın e, başlarındaki durumunu e, ele alan bir kitap ve oradaki şartları ve işte bugün balıta işçilerin e, haklarının geldiği nokta görüldüğü zaman, geç şu anda tekrar bir e, geri dönüş var gibi var. gözüküyor Özellikle ama yine de. Için. Ee, ...şu görülüyor yani... ...hani bu gibi şeyleri çok belki biraz daha... E, ...geniş perspektiften uzun vadeleri... ...yayarak düşünmemiz lazım. E, günlük kazanımlar, kazançlar... E, ...belki bizim için mihenk taşları olarak... ...sadece önemli. Tabii ki başka e, önemleri olsa da... E, ...böyle düşünmeye çalışıyorum. Umudumu bu şekilde... ...korumaya çalışıyorum. Bazen iş yarıyor, bazen yaramıyor. <gülüyor> Barış? Evet valla ben de katılıyorum Mahir'e. Belki de kazanıyoruz şimdi. Yani yıkım... ...çok daha büyük <gülüyor> olabilir. Düşünsenize... ...bu mücadelerin de olmadığını, bu... İptal davaların açılmadığını, insanların işte e, yerlerin işte ineğini satıp Kazım, yurttaş Kazım şey açıyor, hmm. e, evet. dava açıyor. İşte şey, Edirne'deki e, kıymet teyze. Yurttaş Parkın... Kazım daha sonra şeyler yapıyor yani e, ineğiyle, ineğinin parasıyla açtığı dava. Sonra banka kredisi. İptal olacak. oluyor yeni proje sonra banka kredisi yani aslında çok doğru bir örnek verdim. Umudun yitirilmemesi evet. gerektiğinin belki de. Ee, en güzel bir tanesi. zaten geçen sene önemli bir ödül de aldı kendisi avukatlar e, tarafından o mücadeleci kimliğine yönelik önemli bir ödül verildi yani kıymet teyze yurttaş kazım e, bize umut veren insanlardan bu sene Çok bazıları doğru. bazıları oldu yırca köylüleri. E, geziyi unutmayalım gezi Aynen. Farkını, gezi isyanı unutmayalım. Onların üzerine bütün bunlar yok. Yoksa yıkım çok daha büyük olabilirdi. Yani o metrodan, o metro durağından her çıkışta ben o ağaçları gördüğüm zaman içime böyle bir, bir hoşluk doğuyor açıkçası onu söyleyeyim. kayıp Unutsuzluğu da düştüğümüz anda Gezi Parkı'na gelelim. Girelim girelim bir, evet. ee, bir şey daha yani bununla bağlantılı yine e, Ömer Madar'ın çok sevdiği bir alıntı, Labraca Sonit'in bir e, tespiti işte yani. Eğer e, kavgaya girmezseniz zaten her zaman dayağı yersiniz. Karşı mücadele etmezseniz ama mücadele ederseniz ufak da olsa bir kazanma şansınız vardır. Yani dolayısıyla e, mücadeleyi sürdürmekten başka bir seçeneğimiz yok. Öteki türlü zaten kaderimize boyun eğmiş oluyoruz. Evet. E, yılın sonlarına doğru Valide Bahadir'in çok öne e, çıktı. E, yine yılın... Onun e, şey gelmemesi ilginç bu konuda. O halde bana unuttuk mu diyesiniz? Unutuluyor herhalde. Yani ben mesela şey bile gelmemesi e, bana ilginç geldi. Yani e, biz Soma gibi çok büyük bir e, facia yaşadık. Yani, 300 geldi gerçi tane tane Soma. maden kazaları. Soma Yırcı beraber geldi. geldi yani. Doğru beraber. evet Soma Yırcı birlikte geldi. Doğru, yani birbiriyle bağlantılı tabii. Soma Yırcı Ermenek. E, ve yine e, yılın e, sonlarına doğru çok önemli bir e, yine Anayasa Mahkemesi'nin... E, kaç defa geri çevirmesine rağmen ÇED yönetmeliğine Çed tekrardan e, ÇED muafiyeti e, getirilen geçici, geçici üçüncü madde tekrar kondu ve yani alışveriş merkezlerinden golf sahalarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü e, imarlaşmayı yapılaşmayı e, ÇED'den muaf tutan bir e, şey bu e, yönetmelik. Çünkü bu tarz çılgın projelerin e, önündeki en büyük engeldi için kere evet. dava açılıyor ve iptal ediliyordu. Evet odalar çok büyük bununla ilgili mücadele ediyor Tabii pek çok davanın peşindeler avukatlar Ee, bilemiyorum. Son söz olarak kim ne söylemek ister? Programı yavaş yavaş e, kapatıyorken Serkan. Yani benim e, hemen bir üçlü yapacağım. E, Aksaray bence çok önemliydi. E, toplumsal, ya e, sosyolojik olarak Yırca'daki savunma çok önemliydi. E, bence etkileyeceği coğrafya ve insanlık adına nükleer, enerji, nükleer güç santrali çok önemli olacak. Varması. Benim ilk üçüm bu e, 2014'te. Tabii ki bir sürü çevre olayları vardı. Biz hepsini ısrarla konuştuk konuşmaya devam edeceğiz. Mahir'e çok katılıyorum. Hepsi biz bunu düşünerek zaten yaptığımız işlere de baktığımız zaman umudumuzu kaybetmediğimizin bir göstergesi aslında. Bir şeyler için mücadele ediyoruz. Ee, ve ufak da olsa kazanımları elde ediyoruz. Bunların bizi mutlu ediyor. Ee, öteki türlü gemiyi terk etmekten başka şansımız kalmazdı da mücadeleye devam. Peki Barış bir şey Var söylemek ister misin? Herkese iyi yıllar. Ee, barışçıl. Ee, Doğayla barışık. bir yıl diliyorum herkese. Evet, ben de tabii şeyi söylemedik onu da söyleyeyim uluslararası olarak. Bu New York'taki ve tüm dünyada yine ona destek için yapılan büyük İngilizce. yürüyüşler. 400 bin kişilik çok e, yürüyüş çok önemliydi. evet, evet. Herkese de iyi yıllar diliyorum. Evet. Geride bıraktığımız yılan daha iyi bir yıl olsun dilekleriyle. Evet. Ee, yeni yıl dileklerimizi de ilk programımızda verdik. Zaten bundan sonraki programlarımızda da yine aynı şekilde... Bütün çevre ve yaşam mücadelelerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Herkese iyi yeni yıllar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji